Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün e, Bilim Tarihi Sohbetlerimizin beşincisinde Hasan Umut hocamızı e, konuk ediyoruz. E, size kısaca Hasan Umut'tan bahsetmek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Dalında Lisans eğitimini aldıktan sonra e, Bilgi Üniversitesi'nde e, Yüksek Lisansını tamamlıyor e, Hasan hocamız, Makedon Üniversitesi'nde de e, Teorik Astronomi, o, o erken Osmanlı döneminde Teorik Astronomi konusunda bir doktora tezi yazıyor. E, genel araştırma alanları, ilgi alanları, Astronomi Tarihi. İslam ve Osmanlı bilim tarihi, İslam entelektüel tarihi ve yazma kültürü bulunmakta. Ee, Hasan Umut şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde European Research Council, ERC destekli bir büyük projenin e, doktora sonrası araştırmacısı olarak e, yer almakta. E, hoş geldiniz Hasan hocam. Hoş bulduk. Merhaba Derya hocam. Merhaba, e, bugünkü konuşmamızı e, planladığımız konu bilim tarihi ve Avrupa merkezcilik meselesi ve konuşacağımız kitapta John Freely'nin "Işık Doğudan Yükselir: İslam Biliminin Batı Dünyasının Şekillenmesine Katkıları" kitabı. İsterseniz önce e, sorularımızdan başlayalım. Um, arada e, hani benim yorumlarım girebilir onu onun için kusura bakmayın lütfen heyecanlanınca hemen bir yorum yapasım geliyor. Estağfurullah lütfen. lütfen. <gülüyor> Şimdi ilk sorumu sağ olun ilk sorumu sorayım e, bilim tarihinde Avrupa merkezcilik ne demektir bir iki örnekle anlatabilir misiniz hocam? E, tabii. E... Şimdi Avrupa Merkezcilik de bir çok tartışmalı bir kavram. Çok da kullanıyoruz. Bazen olumsuz anlamda, literatürde bazen olumlu anlamda. Çok kabaca herhalde Avrupa Merkezcilik'i şöyle tanımlayabilirim. Bilim ve felsefe tarihini Avrupa'da gerçekleşmiş tarihsel tecrübeye eklemleyecek şekilde okumak. Herhangi bir bilim ve felsefe tarihini başka coğrafyalarda başka kültürlerdeki bu bu tarihsel tecrübeyi Avrupa'da gerçekleşmiş tarihsel tecrübeye bir şekilde eklenmeyecek bir şekilde okumak diye tanımlayabiliriz. Ya da şöyle de tam, tanımlayabiliriz buna ek olarak Avrupa'da gerçekleşmiş olan tarihsel örüntünün e, aynısını başka toplumların tarihsel tecrübesinde aramak bulduğumuzda da buna olumlu bir değer atfetmek. Bulamadığımızda da e, hani bu Bernard Lewis'in meşhur kitabı var ya What Went Wrong? E, işte ne Yanlış Gitti? sorusunu sorarak bir tür olumsuz değer atfetmek. E, herhalde bunu bu şekilde kabaca tanımlayabiliriz. Mesela e, İslam bilim tarihi bağlamında e, ben birkaç örnek vermek istiyorum. Kendi çalışma alanım e, olması hasebiyle. Ama bunu başka e, tecrübelere de e, e, teşmin edebiliriz. O da şu mesela İslam biliminin modern bilime katkısı sorusunu e, merkeze alarak buna e, özel bir önem atfederek incelemek aslında bir Avrupa merkezci bir yaklaşımla üretilmiş bir e, soru e, e, örneğin. Ya da e, mesela işte bu 11. yüzyıldan sonra Avrupa'da gerçekleşen o tercüme hareketi işte pek çok bilim ve felsefe metninin Arapçadan Latince'ye tercüme edilmesi. Mesela bu bu tercüme hareketini e, Avrupa bilimine katkı olması hesabı ile bir değer hafif ederek incelemek yine Avrupa merkezcilik olarak inceleyebiliriz. Bir de şu şunu da örnek vermek istiyorum bu tarihsel örüntüyü bir tarihsel örüntüyü başka bir yerde aramaya örnek olarak mesela bu İbn Rüşt'ü örnek verebiliriz. malum İbn Rüşd Endülüs coğrafyasında yaşamış bir Müslüman filozof eserleri Arapça yazmış birisi metinleri Latinceye çevrilmiş ve Latin Avrupasında çok çok önemli e, İbn Rushd felsefesi. E, hatta İbn Rushdçülük diye bir akım var malum e, Avrupa Latin Avrupa Avrupa'da. Dolayısıyla İbn Rushd e, Avrupa felsefesi açısından, Latin Avrupa felsefesi açısından çok önemli. E, İbn Rushd İslam felsefesi açısından da önemli. Fakat Avrupa felsefesi ne yaptığı katkı e, ya da etki ile aynı oranda e, görmüyoruz İslam felsefesindeki konumunu. Dolayısıyla ben i̇bn Rüşt'ün Avrupa e, felsefesine yaptığı katkıyı, bu örüntüyü e, alıp bunun aynısını örneğin İslam felsefe tarihinde aradığımda e, bir e, aslında e, uyum e, eksikliği söz konusu olacak. Mesela bu da bir Avrupa merkezciliğe yöntem olarak örnek e, olabilir. Peki o zaman bu Avrupa merkezcilik meselesinden kopulması gerektiğini düşünüyor musunuz? Ya da e, ve, eğer öyleyse nasıl bir metodu izlemeliyiz çalışırken? Evet bu çok önemli ve tabii zor bir soru. Şöyle söylemek lazım. Önce şunu izah etmem gerekiyor. Avrupa merkezcilik kapsamını aldığımız soruların... Büyük çoğunluğunun e, akademik anlamda önemli sorular olduğunu e, hani düşünüyorum zaten. Örneğin biz 11. yüzyıldan sonra e, e, işte bu tercüme hareketleriyle e, Arapça tercüme hareketleriyle ortaya çıkan durumu bu etkiyi incelemek değerli bir şey. Dolayısıyla burada ki mesele e, soruların bizzatı soruların e, soruların problemli olması değil tabii problemli olduğunu düşündüğüm sorularda hiç kuşkusuz oluyor hepimizin olduğu gibi fakat bizatihi bundan bahsetmiyorum buradaki temel mesele herhalde Avrupa merkezcilik meselesindeki temel sorun olarak gördüğüm şey şu biz bu Avrupa merkezci soruları, yöntemleri, yaklaşımları bilim tarihi çalışmalarımızın hangi dönemini çalışıyorsak, hangi coğrafyayı çalışıyorsak bu Avrupa merkezciliği tek yaklaşım olarak görmek ya da tek yöntem olarak görmek ya da tek anlamı biçimi olarak görmek. Asıl problem olan bu. Yoksa dediğim gibi soruları başka şekillerde, çok farklı şekilde de sorabiliriz. Dolayısıyla yine ifade ettiğim gibi modern bilim ya da Avrupa bilimiyle etkileşim problematiği akademik olarak anlamlı bir soru. Bu soruları sorabiliriz. Fakat bu soruyu tek soru olarak görmek. ...başka soruların üstünde görmek, başka sorulardan daha önemli görmek, değerli görmek... ...aslında Avrupa merkezciliğin problem olarak e, ortaya çıktığı yer burası. Bir de bunu, e, bu metodu nasıl bir metotla e, acaba bizim tarih çalışmalarımızı zenginleştirebiliriz? Bunu e, biraz e, bunu izah edebilmem için kendi adıma. E, ben Avrupa merkezciliği üç türü olduğunu düşünüyorum. Bunu izah etmek istiyorum, açıklamak istiyorum... Yani Avrupa merkezcilik derken ne kastediyoruz? Ben aslında üç şey görüyorum. Üç türü olduğunu görüyorum Avrupa merkezciliğin. Şimdi birincisi şu. bunu bir perspektif olarak Avrupa merkezcilik olarak tanımlıyorum. Bir perspektif olarak Avrupa merkezcilik ne kastediyorum? Avrupa bilim tarihindeki soru ve yöntemleri aynıyla aynı şekilde başka bilimsel tecrübelere uyarlama girişimi. dolayısıyla burada tabii ki Prensip olarak Avrupa bilim tarihindeki soru ve yöntemleri başka tecrübeler, başka tecrübeler için kullanmakta yani prensip olarak bir sorun yok. Yani eğer uygun olduğunu düşünüyorsak tarihsel tecrü, tarihsel sorumuza ve kaynaklarımıza uygun olduğunu düşünüyorsak bunu yapmakta prensip olarak bir his yok. Fakat daha önce de ifade ettiğim gibi bunu tek soru ve yönteme dönüştürmek problemiyle karşı karşıyayız. Ve ilk dönem e, hani Batı dışı denilen böyle, yani böyle bir kavramsallaştır kavramsallaştırılan bilim tarihindeki problemlerden birisi buydu tarih yazımındaki. E, biz e, bu yöntem ve soruları biricik hale biricik hale getirerek başka yere uyarlamaya çalıştık. Böyle bir sorun vardı. E, tabii bunun sorunu ne? Neden böyle bir bunu bir problem olarak görüyorum? Çünkü e, biz Böyle bir indirgemeci yaklaşım sergilediğimizde, incelediğimiz bilimsel tarihsel tecrübenin kendi iç dinamini ıskalama e, riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ya da o e, tarihsel tecrübenin sorularını kendi iç sorularını ıskalama ile e, karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya da çalıştığımız o tarihsel tecrübeyle uyumlu başka yöntem arayışlarını e, ihmal edebiliyoruz. Böyle bir sorunu e, var. Dolayısıyla benim birinci Tür Avrupa merkezcilik olarak gördüğüm şey bir perspektif olarak Avrupa merkezcilik. İkincisi bu da ilk kadar önemli bir şey bir değer olarak Avrupa merkezcilik. Peki bundan bundan kastım ne? Bu bir yönüyle psikolojik bir mesele. Bunu bir bir bir tür hani bir tür medeniyetler arası bir bir tür ne diyelim? Rekabet rekabet rekabet şeklinde anlaşılan bir şey de bu değer olarak Avrupa merkezcilik dediğim şey. O da nedir? Ee, yani Avrupa'ya veya modern bilime e, etki etmeyi e, tarihsel bir tecrübe görmenin ötesinde e, hani tabiri caizse ulvi bir e, değer olarak görmemeniz. E, bu dediğim gibi biraz psikolojik, biraz değer e, tarafı var. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Yani bu genelde iki yönde işliyor. Yani ee, Avrupa dışı diyeceğimiz toplumlarda Avrupa veya modern bilime katkıda bulunmak bir ulvi değere dönüşürken yani meselenin böyle bir problem tarafı varken diğer problem tarafı da şu oluyor modern bilime başka kültürlerin katkı yapmış olabileceğini baştan reddetme refleksi. Hani bunu e, bazı, e, bazı e, Avrupalı entelektüellerde tabii hepsinde değil bazen görebiliyoruz. Ee, bu konuda tabii Avrupa'da da çok büyük bu eleştiri almakla birlikte ama bu refleksin tamamen kaybolduğunu da e, söylemek mümkün değil. Dolayısıyla bu da benim değer bir değer olarak Avrupa merkezcilik dediğim şey. Bir de üçüncü tarafı var hocam. O da Avrupa merkezciliğin kurumsal zemini, bir kurumsal zemine sahip olması bakımından Avrupa merkezcilik. Bu aslında bu üçü içerisinde e, belki şu anda daha fazla konuşmamız gereken taraf olduğunu düşünüyorum. Bundan kastım nedir? Şimdi genel bilim tarihi literatürünü düşünelim bütün dünyadaki. Ee, mesela hani Avrupa'daki e, ya da başka coğrafyalardaki Avrupa'daki, Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki mesela bilim bilim tarihi bölümlerine bakalım. Mesela e, bu alandaki önde gelen dergilerde e, yayınlanmış makalelere bakalım. Mesela son 10 yılda yayınlanmış makalelere bakalım. Ya da e, işte dünyada bilim tarihi alanında üretilen e, bilginin hangi dönem ve coğrafyalara yoğunlaştığına bakalım söz gelimi son 10 yılda. Dolayısıyla bunlara baktığımızda bu kurumsal e, altyapıya baktığımızda hani Avrupa e, merkezli olan ya da Avrupa'yı esas alan bilim tarihi çalışmalarının e, e, çok çok e, üstte olduğunu görüyoruz. Ben şunu ifade etmek istemiyorum yani söz gelimi Avrupa'da İngiltere'de bilim tarihi, bölümlerinde işte Avrupa bilim tarihinin çok daha çalışılması hani mesela bunu bir problem olarak gördüğüm şey tabii ki bu değil. Bundan bunu kastetmiyorum. Fakat diğer alanların diğer alanların neredeyse yok denecek kadar belirli ölçülerde neredeyse yok denecek kadar az olması o uçurum anlamında söylüyorum tabii ki. Hiç yok anlamında değil. Uçurum anlamında söylüyorum. Asıl problem olarak görecebileceğimiz şey bu. Dolayısıyla bu üç e, türü açısından konuşursam, bu üçünde de değişimler olması gerekiyor. Nedir? Birincisi perspektifimizin zenginleşmesi gerekiyor. Zaten Avrupa, zaten hem e, Avrupa'da, Amerika'da hem e, hem e, diğer coğrafyalarda, hani Avrupa merkezli bir perspektif olarak ciddi bir şekilde eleştirildiğini biliyoruz. E, yeni zengin açılımların ortaya konmaya çalışıldığını. ...konuduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla... ...perspektif anlamında e, bence... ...önemli açılımlar var. Değer olarak Avrupa merkezlilik meselesi... E, ...belki eskisi kadar yoğun... ...değil. Evet mesela 20. yüzyılın... ...ilk yarısı kadar yoğun bir... ...mesele değil bu. Ama... E, ...tamamen ortadan kalktığını da... ...söylemek mümkün değil. Biraz önce söylediğim... ...iki yön açısından da. E, ama kurumsal tarafı... ile alakalı... E, e, ...istediğimiz seviyede miyiz? Çok emin değilim. E, bunu ifade etmem lazım. Yani başka kültürlerin, bilim tecrübelerinin, bilim tarihi çalışmalarında, bölümlerinde, dergilerinde yeteri kadar yer aldığı noktasında açıkçası şüphelerim var. Bu tarafımızın, kurumsal tarafımızın da bu yönüyle geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu kurumsal tarafı biraz zor ve zaman alacak bir taraf. Çok teşekkürler. Bu arada ben bir bu... a aa... Avrupa merkezli perspektif olarak adlandırdığınız ilk unsurdan bahsederek bir, ben benim gördüğüm bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Siz de aynı fikirde misiniz merak ediyorum. Şimdi aslında son zamanlarda Avrupa bilimin, bilim tarihçiliğinin de kendini Avrupa merkezcilikten çıkarma gibi bir çabası var. Sadece Avrupa dışı toplumların bilim tarihi çabaları değil, bu anlamda Avrupa tarihçiliğinin de böyle bir çabası var. Mesela herhangi bir bilimsel pratiğin özellikle Avrupa gibi bir yerde emperyalizm tarihi olmadan anlaşılamayacağı, yani global tarih perspektifinin e, yavaş yavaş kendini göstermeye başladığını görüyoruz. Bu konuda sizin benzeri bir gözleminiz var mı diye merak ederim açıkçası. Bu çok bu çok önemli oldu hocam. Çok sağ olun. E, kesinlikle öyle. Yani bu küresel tarih çalışmaları dediğimiz şey e, o e, Avrupa merkezci olarak tanımladığımız ve başka birikimleri bir yönüyle ihmal eden e, şeyleri e, öne, öne çıkarıyor. Bunları çalışmaya e, e, e, e, bir fırsat sunuyor. Bu, bu, bu konuyu kabul ediyorum. Fakat ben açıkçası burada da e, belirli açılardan temkinli ol olunması gerektiğini düşünenlerdenim. Yani ben de kendi çalışmalarım açısından hani global tarih, küresel tarih bunu bir yaklaşım olarak, bir metot olarak e, ben de kendi adıma kullandığımı söylemek isterim. Ya da e, e, önemli gördüğümü söylemek isterim. Fakat e, burada e, yine biz aslında bir e, e, e, biz aslında yine bir Avrupa'da gerçekleşen bir bilim serencamının ...ya da hikayesinin zenginleştirilme süreci olarak görüyoruz. Yani bu Avrupa bilim tarihinin genişlemesi, sorularını artırması açısından çok çok değerli. Ama bu e, bizatihi başka kültürlerin, bilim tecrübelerinin e, başka detaylarını ortaya çıkaracağı anlamına gelmiyor. Çünkü sonuçta global tarih dediğimiz şeyde bir başka zengin olmakla birlikte... E, ...eskisine nazaran e, zengin olmakla birlikte... Yine bir örüntü içerisinde bir anlatı bize sunuyor. Ben bu anlatının tabii ki önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu başka kültürlerin kendi iç dinamiklerinde gerçekleşen bilgi tecrübesini ihmal etmeye dönüşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Bir şekilde global tarihe eklemleyemeyeceğimiz tarihsel tecrübeleri göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. E, bunu yaptığımız müddetçe çok değerli bir çalışma. Bu yönüyle e, gözleminize ben de katılıyorum. Teşekkürler. O zaman ne yapacağız hocam? Yani e, mesela şey de, e, yani şöyle bir tavır da bana çok garip geliyor. Yani Avrupa merkezcilikten çıkalım peki, tamam. Ama o zaman Avrupa dışı, Herhangi bir coğrafyayı da biricik olarak incelemek ya da ona bir biriciklik atfediyor olmak da tam tersi bir hatayı doğuruyor mu sizce? Ee, çok doğru hocam. Yani bu e, hani e, bu e, o 20. yüzyılın başındaki bir hasta ya da 19. yüzyıldaki o katı ya da radikal Avrupa merkezcilik bir uçsa e, bunu bir başka uca dönüştürmemek gerekiyor. E, bu, bu konuda e, bu kesinlikle katılıyorum. E, şimdi şunu da ifade etmek lazım. Yani e, e, Avrupa merkezcilik merkezcilikten çıkıldığını e, açıkçası e, e, e, biraz önce söylediğimiz bağlamlar açısından evet ama bilhassa kurumsal altyapısı açısından Avrupa merkezcilikten çıkıldığını düşünmüyorum açıkçası. E, e, Tabi e, Eskisine nazaran daha iyi olduğunu yine ifade ederek. Dolayısıyla şöyle bir şey var. bir Avrupa bilim tarihi çalışmaları hem soru üretme kapasitesi açısından hem yöntem açısından aslında hala ana akım. Ve bu yönüyle başka bilimsel tecrübelerle alakalı çalışmaları da bir yönüyle besleyen bir tarafı var. Tabii ki bunda bir beis yok bir tarihçi olarak, bilim tarihçisi olarak. Avrupa bilim tarihinde uygun gördüğümüz soru ve yöntemleri kendi alanımıza uyarlamak da bir sorun yok eğer uyuyorsa. Hiçbir sorun yok tabii ki. Ve kendi bağlamını göz ardı etmeden, kendi rastorları göz ardı etmeden çoğulcu bir yaklaşımla ilerlemek lazım. Fakat aslında bu Avrupa merkezcilik meselesinde bir başka detayı da söylemek lazım. Siz tabii Avrupa bilim tarihçisiniz. Bu yöndeki... Gözlemimi nasıl görürsünüz çok merak ediyorum. O da şu aslında Avrupa merkezcilik Avrupa'daki bilim tarihi çalışmalarını da topyekün Avrupa olarak söylemek de sorun olabilir. Şöyle ki mesela bugün işte Batı'da Avrupa'da Amerika'da Kuzey Amerika'da bilim tarihi bölümlerinde söz gelimi Latin Avrupa bilimi o kadar da popüler bir bölüm değil. Yani o kadar da popüler bir konu değil. Yani hatta bugün artık o erken modern dö dönem dediğimiz, e, o hani bilimsel devrim olarak ifade edilen dönem dahi artık eskisi kadar e, bilim tarihi bölümlerinde ilgi çeken konular değil. Çünkü bilim tarihi de artık biraz daha o bilimsel e, bilim tarihinin hızlanması mı diyelim, e, bilim tarihi bölümleri artık e, son birkaç yüzyıla yoğunlaşmış vaziyette. Böyle bir tarafı var yani. Aslında onun öncesinde e, Avrupa bilimi çalışanlar da bu, e, bu süreçten e, çok memnun değiller. E, yani orta Çağ denilen dönem o kadar çok çalışılmıyor, e, çok fazla ilgi görmüyor bilim tarihi bölümlerinde eskisi kadar. Ya da hatta erken modern dönem o işte Newton'lar vesaireler hala çok önemli olmakla birlikte hiç kuşkusuz ama e, artık e, o eski e, ne diyelim... E, ilgisini korumadığını da görüyoruz. Yani Avrupa e, bilim tarihinin kendi içinde de böyle bir mesele var. E, e, dolayısıyla bu değişimi de e, göz önünde bulundurduğumuzda en azından ben hani e, Türkiye açısından e, Türkiye'deki bilim tarihi çalışmaları açısından belki e, meseleyi oraya getirirsek e, birincisi e, konularımızı e, sorularımızı işte yeni yetişen e, öğrencilerin ee, düşünce dünyalarını genişletecek şekilde bir e, bilim tarihi formasyonu olması gerekiyor. Tabii bir, Türkiye'deki bilim tarihi çalışmalar açısından e, e, geliştirmesi gereken tarafta biraz Avrupa bilim tarihi. Çünkü Türkiye'de Avrupa bilim tarihi alanında çok değerli çalışmalar yapılmakla birlikte daha da artırılması e, gerekiyor. Sizin gibi hocalarımızın e, katkılarıyla bu çok daha iyi olacak. E, o yönünde bir eksikliğimiz var. Sorularımızı artırdığımızda kurumsal imkanlarımızı bu yönde arttırdığımızda daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha çoğulcu ve zengin bir bilim tarihi formasyonuna sahip olacağımızı düşünüyorum. Evet, bu başta söylediğiniz Avrupa'da ve Amerika'daki bilim tarihi çalışmalarının gittiği yön konusunda ben de aynı fikirdeyim. Ama işte tam da o ee, yani 18. yüzyıl, 17. yüzyılı bırakıp daha yakın e, tarih üzerinden gidiyor olmak yine bize e, biraz evvel bahsettiğim ya global ya da mikro tarih çalışmamızı e, neden ona baktığımızda. E, salık veriyor diye düşünüyorum. Evet. O yüzden o soruyu sormuştum. Ee, ama yok, iyi oldu bunu söylediğiniz. Şimdi kitabımızdan bahsedelim bir miktar isterseniz. Ee, John ikimizim seçimi, ortak seçimi oldu evet. e, bu. John Freely'nin Işık doğudan yükselir kitabı. Şimdi size iki sorum var. Onları birleştirip böyle sorayım. Sonra da kapatmak zorundayız. Ee, kitabın genel argümanı nedir ve biraz evvel konuştuğumuz meseleler çerçevesinde Frehley'nin bu kitabı nereye oturuyor? E, evet, e, tabii John Frehley, e, e, e, malumunuz Boğaziçi Üniversitesi'nde uzun yıllar e, bilim tarihi dersi vermiş birisi. E, e, e, John Frehley'nin e, pek çok alanda çalışmaları var e, kültür tarih açısından, e, bilim tarih açısından e, aynı şekilde. Şimdi John Frehley'nin bu çalışmalarının şöyle genel bir e, karakteristiği var. E, John Freale'i e, e, e, bilim tarihi açısından konuşursak, e, ele aldığı konuları, e, işte akademik sonuçta literatür bu, bir birikim, genel okuyucuya hitap edebilecek şekilde yazabilen bir e, yazar. Bu yönüyle ulaşabilen bir yazar. Aslında e, bütün bilim tarihçileri olmasa bile en azından bir kısmımızın bu tarz, ...genele hitap eden... E, ...nitelikli çalışmalar üretmesi gerekiyor. John Fairley bunu yapmış birisi... E, ...bu yönüyle. Başka çalışmaları da var... ...malumunuz bilim ile alakalı. Tabii bu e, bahsettiğimiz kitabı... E, ...konuşursak... ...özelinde... E, tabii bu batılı e, okuyucuya hitap eden... ...öncelikli olarak e, hitap eden bir kitap. Zaten e, e, önce İngilizce basılıyor... ...daha sonra tercümesi yapılıyor. E, dolayısıyla... E, Batılı okuyucuya aslında İslam biliminin önemini göstermeye çalışan, hedefleyen bir kitap ve amaç olarak da şöyle göstermek istiyor, hani bir, bir bir okuyucuyla bir irtibat kurmak açısından o da Avrupa bilimine, Avrupa biliminin oluşumuna İslam bilim tarihinin nasıl katkıda bulunduğuna dair bir anlatı sunmak istiyor. Bu yönüyle hani genel giriş türünde bir kitap ve ben hani genel bir bilgi edinmek açısından John Frillin'in bu kitabını tavsiye etmek isterim. Şimdi John Frillin'in yaklaşımı ve konuştuklarımızla ilişkili olarak bir yönüyle eklektik bir tarafı var. Yani şöyle ki bir yönüyle o bizim klasik anlatıyı bir yönüyle tevaris ediyor yani o izlenimi veriyor. Mesela hani İslam biliminin altın çağı ifadesini söylüyor. İşte belirli açılardan gerileme paradigmasını farklı periyotlar kullanmakla birlikte ifade ediyor. Ya da mesela Avrupa'nın ortak işte karanlık orta çağı ifadesini bir yerde gördüğümü hatırlıyorum. Hani bu yönüyle klasik bir anlatı e, e, tadı alıyoruz. Bu e, doğru. E, ama bir yönüyle de klasik anlatıyı biraz aşıyor. Şöyle ki ee, İslam bilim tarihi çalışmalarında son işte yıllarda ortaya konmuş daha revizyonist diyebileceğimiz çalışmaları e, anlatısına dahil ediyor. Dolayısıyla biz 15. 16. yüzyıla kadar mesela e, anlatısını görebiliyoruz. E, bu yöndeki çalışmaları görebiliyoruz. E, bu yönüyle de önemli olduğunu düşünüyorum. E, okuyucuların e, e, ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Hasan Umut Hocam bu sohbet için. Ee, umarım başka ederim. başka projelerde de birlikte oluruz. Ee, çok, çok çok memnun olurum. Davetiniz için tekrar çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bilim Tarihi Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak.